Ön Tekerlek Nuri Akman Danıştay töreninde yaşananların şoku atlatılamadı. Başbakan Erdoğan'ın Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na edepsiz diye bağırması ve bir türlü teskin olmayarak salonu terk etmesi toplumsal çözülüşü gösteren çarpıcı bir sahneydi. Bizi tamamen dağılmaktan kurtaran gücün ortak fikirlerimiz değil askeri nezaket kuralları olduğu unutulabiliyorsa sırada çok daha kaotik günler var demektir. Feyzoğlu gereğinden uzun ve içeriği tartışmalı konuşmasıyla nezaket sınırlarını aştı ve Hazirun'a adeta sabır testi uyguladı. Fakat Başbakan da aynı nezaketsiz ve sabırsız tavrıyla topluma beğenmediğiniz konuşmayı protesto edin mesajı vermiş oldu. Feyzoğlu'nun yumuşak bir ses tonuyla pamuklara sarıp sakladığı öfkesi Başbakanınsa kendisini zapt edemeyip boşalması topluma aynı ölçüde kötü örnekti. Etkinlik alanı açısından ülkenin en baskın rol modeli Erdoğan. Ön tekerlek nereye giderse arka tekerlek onu takip eder. Daha önce benzer örneklerde bu hiddetli tavra ısındırılan vatandaşlar artık canlarını sıkanlara "Sen kimsin ya?" modunda konuşup böyle de hedefsiz olunmaz ki canım deme hakkına sahip olmuşlardır. Bu bencil özgürlük telakkisinin kamusal alanlardan özel hayatlara yayılma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Karıkoca tartışmaları bundan sonra apayrı bir heyecanda geçecektir. Okul arkadaşlarının çevirdiği geyikler bile öfke kostümü giyebilecek öğretmen-öğrenci ilişkilerinde yanlış konuşuyorsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? derken Kimin sesi daha yükselirse o kazanacaktır. Öğrenilmiş çaresizlik gereği vatandaşlar ulu orta siyasi eleştiri yapmaya çekineceklerdir. Bu kutuplaşma ortamında olguları siyasetten bağımsız bir şekilde ele almak zordur. Ancak sabırsızlık haklarını kullanacakları başka durumlar bulunacaktır. Kimse öfkesine yenildi diye ayıplanmayacaktır artık. Siz öfkenizi niye yönetesiniz ki? Bırakın efendim, öfkeniz sizi yönetsin. Bu bir nakısı olsaydı, başbakanımız hiç bu yola tevessül eder miydi? Sakın ola ki büyük rol modele bakıp kameralar önünde böyleyse kamerasız ortamlarda tepkisini nasıl ifade ediyordur acaba sorusu akıllara getirilmemelidir. Bu noktaya takılanlar nedamet getirip başbakanın, Anayasa profesörüymüş, ne olursan ol, senden bir şey olmaz sözlerine sığınabilirler. Görüldüğü gibi titrilerine bakmadan tüm otoritelere etelenme imkanı tanınmaktadır. Bu imkanı Feyzoğlu'nun örnek alarak siyasetçi buldukları yerde zincirlerinden boşalacak gafillere karşı kullanabilirler. Afyon konuşması satır satır ezberlenmelidir. Böylece kibirli olmakla suçlanan vatandaş sana öyle geliyor. Ben ben demiyorum ki biz diyorum sözleriyle onu püskürtüp Arkasından Kibri yüzünden şehit düşen Alparslan'ın göz yeşartıcı hikayesini anlatabilecektir. Karşısındaki hatasını anlayıp başını öne eğmezse Allah'tan başka zafer sahibi yoktur sloganı patlatılabilir. Kim itiraz edebilir ki böyle doğru söze? Muhatabın nakavt edilmesine son yumruk biz her gün yeniden doğarız sözleriyle atılabilir. Yalnız burada tehlikeli bir tuzak var. Zinhar doğmak için önce ölmek gerekir demeye kalkılmamalıdır. Bırakılmalı ölmeden evvel ölünüz hadisi kitaplarda kalsın. Bunun yerine Yunus Emre taklidi yapılıp ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm sözü daha etkili olur. Bu dizenin derin manası asla kurcalanmamalı ve ayrıca... Tavrımla sözlerim arasında uçurum var sanki, efhamına kapılmamalıdır. Başbakanın bu çelişkiyi fark edemediğinin düşünülmesi bile affedilemez. Derhal cübbeler çıkarılmalı, cübbe yoksa hemen tedarik edilmeli, önce giyip sonra çıkartılmalıdır. Böyle bir manzarayı onayladığım zannedilmesin. Tekraren belirteyim, Feyzoğlu kışkırtan, başbakan kışkıran konumda demek istediğim, Beyzoğlu'nun bu noktaya gelmesinde Başbakan'ın daha önce değişik kesimlere karşı kışkırtıcılıkta sınır tanımamasının da payı olduğu. Gerilim üreterek düşman kazanma stratejisi kazanç kapısı olarak tescil edildiğinde toplumsal bilinçaltı bunu kaydetmekle kalmıyor. Bireyler ve kurumların DNA'ları istem dışı da olsa yavaş yavaş bozuluyor. Sonra Karınca ezmez insanların nasıl canabar kesildiğini sorup duruyoruz. Kadınlar ve çocuklara yönelen şiddet olaylarına bir de buradan bakmakta yarar var.